...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dostları. Ee, bir ekonomi ekoloji programından daha, daha doğrusu... ...2019'un ilk ekonomi ekoloji programından hepinize günaydın. Ee, ben Serkan Ocak. Bugün Mehveş Evin ve Pelin Cengiz beni yalnız bıraktılar... ...bu yılın ilk gününü de ee, Birlikte olacağız... E, bu programa başlamadan önce kendilerimizle konuşuyoruz ne konuşsak ne yapsak diye inanın bu memlekette konu bulmak e, memleketin bir çevre sorununu hangisini konuşalım diye birbirimize sorduğumuzda konu bulmakta hiç zorlanmıyoruz hatta hangisi daha önemli hangisini ele alsak hangisi kamu için hepsi çok önemli tabi ama önce hangisini duyursak diye e, seçmekte zorlanıyoruz gerçekten. Benim bu hafta üzerinde durmak istediğim bir konu var. Gerçekten yine tüylerimi diken diken eden başka bir konu. Belki bilenleriniz vardır. Bodrum'daki kise bükü ile ilgili ben yıllardır buradaki gelişmeleri de takip ediyorum. İzlemeye çalışıyorum. Bir takım burada Bodrum'daki bu cennet güzellikteki bakir yerlerden biri daha... Tahsis edilmişti mahkeme süreçleri vardı ama son gelinen noktada e, yargı zaferlerine rağmen oradaki çevre yaşam savunucularının mahkeme zaferlerine rağmen Yine e, yapılan yeni bir uygulamayla buranın elden gitmesi söz konusu Bodrum günü konuşacağız bu hafta Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Bey var hattımızda e, Mustafa Bey günaydın ben küçük bir giriş yaptım ama e, işi yıllardır siz takip ediyorsunuz. E, siz orada e, başındasınız hem yöredesiniz. Buranın önemi çok büyük özellikle e, Mavi Yol açısından Türkiye'deki denizciler açısından böyle zaten ender kalan yerlerden biri de Kisebük'ü. Şimdi derseniz <gülüyor> burayı bir, bir son gelişmesini bir anlatalım ama daha sonra da buranın mutlaka bize geçmişini anlatın. Mustafa Demiröz'de söz. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize günaydın. İyi günler diliyorum. Şimdi Serkan Bey, önce bir şeyi düzeltelim. Ee, Kisebük'ü biraz yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Kisebük'ü dediğimizde o geniş, büyük koyun tamamını biz anlıyoruz bu durumda. Ama genellikle bu tahsis edilen alan Adalıyalı diye tabir ettiğimiz bu geniş körfezin başlangıcında daha küçük bir körfez, hı hı. E, hemen girişindeki körfez. Genellikle orası da her yerde da, dava konusu olan e, yazışmalarda falan Adalıyalı diye geçiyor. Adalıyalı, hı hı. O bakımdan onu bir düzeltelim. Çünkü Gisebük'ü daha önce de koyun en dip tarafında böyle bir yapılaşma hevesi olmuştu. O da gene davalarla engellendi. Şimdi söz konusu olan hı hı, tamam Şimdi 2005 yılında devletin bu tür yerlerde bütün Türkiye'de yaptığı tahsisler sonucunda burada bir otel turizm tesisi yapılması için tahsis verildi. Ama şuna dikkatinizi çekiyorum. Bu tahsisler Üç ayrı firmaya bitişik alan şeklinde verilmişti. Hı hı. Bundan sonra dava konusu oldu. Çok uzatmadan özetleyerek gideceğim. Dava konusu oldu ve mahkeme tarafından bu tahsisler iptal edildi. Meclisteki çeşitli soru önergelerinde gene muhatapların verdiği cevaplarda da bunlar açıkça belirtildi. Hı hı. Mahkeme iptal ettiği için bu tahsisler iptal edilmiştir dendi. E, fakat mahkeme kararında e, tahsis alıp da farklı yerlerde işleme geçmiş olanların hak kaybı olmasın diye bir yıllık bir süreç sonunda e, uygulamaya girileceği karar verilmişti. O bir yıllık sürenin dolmasına bir gün kala Ersoy Otelcilik ki bu tahsisi alanlardan bir tanesi orada hak iddia etti. Biz e, yapılanın e, orada da ilk hak edişte de hukuksuz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ee, bunu e, e, hak iddia edebilmesi için oralarda hiçbir işlem yapılmamış henüz. Ee, o bakımdan bir hak ediş doğmaması lazımdı ki kaldı ki e, aynı yerde diğer iki tahsis alan firmada böyle bir talepte bulunmadı ve onlar artık yoklar. Sadece Adalya'nın orta parselinde e, hak iddia eden Ersoy Ötecil'in bu girişimleri bugüne kadar devam ediyor. Hı hı. Biz de tabi bunun karşılığında itirazlarımızı ve gerekli yerlerde mahkemeye başvurarak sürdürdük. Efendim şimdi önce şuradan başlayalım. Neden burada bu kadar ihsan ediyoruz? Mavi yolculuğu artık ülkemizde ve dünyada hemen hemen pek çok insan biliyor ve yapmıştır. Mavi yolculuk neden mavi yolculuk olmuştur? Oradan başlamak lazım. Bir bence şey yapalım. Yani bugün gelinen Dur. noktada ne oldu? Bu uygulama imar planlarını da askıya çıktığını söyleyelim. Yani bugün, bugün niye evet, konuşuyoruz bu konuyu onu bir anlatalım. Ondan evet, sonra bugün, da bu kisebükünün önemi niye Bugün neden konuşuyoruz bu konuyu? <gülüyor> bu tesisle ilgili e, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği olarak biz... 1 bölü 25 binlik plana hı hı. efendim çet gerekli değildir diye Muğla valiliğince verilen bu tesis için Muğla valiliğince verilen çet gerekli değildir e, kararına ve e, yatırımcı tarafından yaptırılmış olan 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binlik e, planlara karşı davalar açtı. Ve 1 bölü ve 1 bölü 5 binlik planlar mahkeme tarafından iftihar edildi. Hı hı. Ayrıca e, 1 bölü 25 binlik planın 1 bölü 100 binlik plana da uygun olmadığı Saptandı bu kararlarda. Hı hı. Ve biz e, biraz sevindik yani planlar da iptal edilince. Ayrıca bu alanda arkeolojik çalışma da yaptırdık. Muğla Üniversitesi profesörlerinden arkeolog sayın Adnan Diler Hoca buralarda araştırmalar yaptı ve arkeolojik alanlar keşfetti. Bu da Muğla Üniversitesi kurulu tarafından birinci derece arkeolojik e, sit olarak bu alan içerisinde 3 tane ayrı yer tescil edildi. Hı hı. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu iptal edilen planları e, geçen ayın e, 28'inde itirazın son günüydü. Yani 11. ayın 28'inde yeni planlar yapılarak tekrar askıya çıkmış. 1 bölü binlik ve 1 bölü 5 binlik olarak. Biz buna da itiraz ettik. Ama burada bizi e, daha da endişeye sevk eden şey bu 95 dönümlük 2005 yılında tahsis edilen alana ilave olarak turizm <gülüyor> alanı olarak planlarda işlenmeyen efendim, çevre e, düzeni planlarında olmayan bu araziye bitişik 25 dönüm daha ek tesis alanı olarak bir talep görüyoruz hı hı. şimdi e, tabi bunlar kabul edilebilir şeyler değil bu planlara askı süreci içerisinde e, itirazlarımızı yaptık bu süreç devam ediyor. Yargının İntiraz o gidiyor. zaman yok dediği yani durdurduğu, iptal ettiği imar planlarıyla yeni askıya çıkan imar planları arasında eksikler giderilmiş mi? Çok büyük farklar var mı? Yani oranın tabiatına bozmayacağına dair o zaman işte yargı kararının gerekçesi neyse onlar giderilmiş mi? Şimdi böyle bir şey mümkün değil mümkün tabii değil. ki. Hı hı. Yani doğa harikası bir yere bir kulübe bile yapsanız oranın doğal yapısını bozmuş oluyorsunuz ki. Burada tabii bizim kanunlarımızın açıklarından faydalanarak yapılan bir sürü e, şeyler oluyor. Mesela şunu söyleyeyim, chat gerekli değildir raporlarına, yani chat e, gereken şeylerde, işlemlerde baktığınızda e, mesela 500 e, odalı e, otel altında bir tesis yapıyorsanız chat gerekli değildir diyor kanun. Hı hı. Yani 499 yaparsanız orada çevreye bizi ara vermiyorsunuz. Hı hı. Düşünün. Hı hı. Ama 500 olursa veriyorsunuz gibi böyle abuk sabuk bir takım şeylerimiz var bizim. Yanlış kanunlarımız var. Şimdi burada bu süreç böyle devam ediyor. Ayrıca biz dediğim gibi bir Çerker değildir davasına da kararına da dava açtık. Bu da bir yandan sürüyor. Yani bu yatırım hususunda şu anda dava süreçleri devam ediyor. Kazanılmış davalar var, planlar iptal edildi. Yeni planlar ortaya konuluyor. Biz şunu söylemek istiyoruz. Yani yargı, yargı, yargı özetle tekrar arkadan dolanılıp e, bu yani. izni, bu adrese teslim tassis yapılmak, yapılmak isteniyor. Peki Aynen e, burayı neden konuşuruz? Burası Bodrum açısından, burayı, Türk denizci evet. açısından önemi nedir şimdi? Evet, burayı açın. neden konuşuyoruz? İşte demin söylemeye çalıştığım yere tekrar döneceğim. <Gülüyor> Mavi yolculuk artık dünyaca tanınan bir marka. Biz eğer turizmden bir gelir bekliyorsak. Geleceğimizde de turizmimizle bir kazanç elde etmek etmeyi düşünüyorsak ve turizm içerisinde bir kol haline getirdiğimiz deniz turizmini sürdürülebilir halde muhafaza etmek istiyorsak bunun için gerekli olan doneleri çok sıkı şekilde ve gözümüz gibi muhafaza etmek durumundayız. Bunlar da nedir? Birincisi temiz denizlerimizdir. İkincisi doğal ve bakir sahillerimiz, koylarımızdır. Eğer bunlar varsa biz deniz turizmini devam ettirebiliriz. Gelecek gelecek kuşaklar boyunca da böyle bir e, markamız e, olabilir. Şimdi deniz turizmin yani mavi yolculuğun, buradan mavi yolculuğa geliyorum. Mavi yolculuğun başlangıç noktası Bodrum ve Gökova Körfezi'dir. Hı hı. Gökova Körfezi kendi doğal yapısından kaynaklanan çok önemli argümanlar sunar bize. Bunlar... Çok e, dünyada bir eşi daha bulunamayacak güzellikteki koylar efendim, e, ve arkeoloji ve kültürle birlikte sunulabilen bir güzelliklerdir bunlar. O yüzden mavi yolculuk olmuştur, o yüzden dünya çapında e, tanınır olmuştur. Hı hı. Fakat maalesef günümüze kadar geldiğimizde biz bu mavi yolculuğu Gökova'nın dışına da çıkarıp Bodrum'dan Kuşadası'na kadar yaparken daha önceki yıllarda Özellikle Bodrum kuzeyinden Kuşadası'na kadar olan alanlardaki bütün koylarımızı yapılaşmaya kurban ettiğimiz için hı hı. oralarda artık mavi yolculuğun adı bile okunamıyor. Hiçbir hı hı. tekten hiç oralara gidip e, bu gezileri yapamıyor. Hı hı. Elimizde sadece Gökova körfezimiz kaldı. Bütün endişemiz turizmciler olarak, Bodrumlu denizciler olarak bu doğal güzelliklerinde böyle yapılaşmaya kurban edilmesinde edilmemesi için çalışıyoruz. Hı hı. Eğer koyularımız da gene böyle e, oteldi, tesisti, yoldu, efendim, e, restorandı gibi e, şeylere kurban edersek bu koylarda bizim mavi yolculuk yapma şansımız <gülüyor> sıfıra iner. <gülüyor> Şimdi kilise ve veya adalı yalı neden çok önemli? Biz burayı Gökova Körfezi'nin giriş kapısı atletiyoruz. Mavi yolculuk yapan ticari ve özel tekneler mutlaka ve mutlaka bu koyda konaklama yaparlar. Hı hı. Mavi yolculuğun başlangıcında Bodrum'dan yolcusunu alan ilk teknenin ilk gece konakladığı yer Adalıyalı Kilise Bükü'dür. Hı hı. Ya da Gökova Körfezi'nde bir haftalık 15 günlük turunu bitirdikten sonra dönüş yolunda son konakladığı yer Kilise Bükü'dür. Mavi yolculuk ne demektir? Neden Mavi yolculuk bu kadar önemlidir? Neden e, insanlar bu kadar Mavi yolculuğu ararlar? Hı hı. Bu bir yerde insanın doğaya olan dönüşünü ifade eden bir yolculuktur. İnsanlar mavi yolculuğa çıktığında kendisini doğayla bütünleşmiş hissederler. Bunu nasıl hissederler? Bakir bir doğa içerisinde oldukları zaman hissederler. Gittiğiniz yerlerde tekneyle sahilde bir kum tanesi gibi hissedersiniz kendinizi. Ağaçtaki bir kuş gibi hissedersiniz. Doğayla bütünleşirsiniz. Buna zarar verecek küçücük bir olgu dahi bu ambiyansı yok eder ve mavi yolculuğun bir anlamı kalmaz. O bakımdan diyoruz ki biz otel falan değil. Bu bakir koylarımızda sahilde bir kulübe yapmak veya ne bileyim bir mum yapmak bile mavi yolculuğun ruhuna zarar verir ve biz bu değerimizi kaybederiz. O bakımdan elimizdeki son kalan bu dünya harikası cennet gibi koylarımızı gelecek açısından deniz turizmi açısından mavi yolculuk açısından mutlaka ve mutlaka korumak zorundayız ve bu tür yapılaşmaların bu tür heveslerin önüne geçmek hı hı. durumundayız. Ne acıdır ki yani kişisel çıkarlar çerçevesinde böyle bir şey yapılmak istendiğinde buna en başta devletimizin dur demesi gerekirken, engellemesi gerekirken biz tam tersine bir durum yaşıyoruz. Devletin vermiş olduğu tahsislerle, efendim kişilere verilen özel imtiyazlarla vatandaş olarak bunu önlemeye çalışıyoruz. Burada vahim, ben, olan, vahim olan başka bir şey var. Bunun da altını çizelim tabii. Yani onu da bir, burada söz şey konusu olan ETS'den bahsediyoruz. ETS'ye bir tahsisten onu, bahsediyoruz. Tahsisin yapılan... O, o, buyurun, buyurun buyurun ben size sözü yapıyorum. Onu da söyleyeceğim yapmadım. işte. Esasında gene orada bir düzeltme yapalım. ETS değil Ersoy biz, Otelcilik, Ersoy otelcilik otel. ve yatırım. Sonuçta aynı, aynı grup oldu. Aynı ama yani isim olarak şey, şey yapılıyor. Hı. Efendim biz ETS değiliz deniyor. Ee, Ersoy Otelcilik olarak yapılıyor bu. Ve bugün esas şeyimiz çıkmazımız şuradaki demin ifade etmeye çalıştığım sözler ışığında yani bordurlu denizciler olarak, vatandaşlar olarak biz turizmimizi en ön planda düşünecek olan, turizmin geleceğini, turizmin efendim iyileşmesini düşünecek olan bir kuruma karşı bu mücadeleleri yani Turizm Bakanlığına karşı, deniz turizmimizi koruma mücadelesini yıllarca verdik ama Günümüzde baktığımızda en acı olan bizim için yani Bodrum'da e, turizme başlayıp Bodrum'da büyüyen e, pek çok otel sahibi, turizm işletmecisi, e, acente sahibi olan e, bakanımızın yani Sayın Mehmet Ersoy'un e, bir girişimi olarak görüyoruz. Yani bugünkü mücadelemiz deniz turizmimizi Turizm Bakanı'na karşı korumaya çalışıyoruz. Bu bize çok acı geliyor. Evet. Günümüzde artık yani Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Bakanlığı bu yani bunlar e, bu doğal zenginliğimizi, varlıklarımızı koruması lazımken yani Yatırım Bakanlığı gibi hepsi birden Yatırım Bakanlığı gibi nasıl yatırımların önü açılır? E, böyle çalışıyor. Benim başka bir sorum var. Şimdi yani Buyurun. Eskiden belki e, bu mavi yolculukta 100 tane durak vardı. Bu çember giderek daralıyor. Çember daralması evet. gibi ben kıyaslıyorum. Şimdi, şimdi evet. soracaktım kise bir sürü kaç tane ne kadar bu işte sıralamaya koysanız e, ilk kaça girer diye aslında cevabını da verdiniz. Başlangıçta da bir numarası. Yani toplamda da zaten bu mavi yolculuklar on, en fazla 15 gün sürüyor. İki hafta süren yok bile. E, yani. Mutlaka onlardan biri. Yani ilk 10 on, onun içerisinde zaten muhtemelen burası gitse bir tane daha eksilecek. Bir tane daha eksilecek. Ve e, günün sonunda elimizde bakir e, yerler kalmayacak. Giderek azalıyor. Elbette hiç yatırım yapılmasın Demiyoruz. Siz turizmcisiniz hiç yatırım yapılmazsa orada insanlara yemek yedirecek, konaklatacak yer e, bulamazsanız turizmin de sürdürülebilirliği kalmaz. Ama bunun herhalde ayarını biz biraz fazla kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Doğru söylüyorsunuz. Ee, şimdi turizme biz 80'li yıllarda e, büyük bir hamleyle giriş yaptıktan sonra en büyük hatamız şurada oldu. Hiçbir konuda bir planlama yapamadık. Bir Her şey. planımız yok. Hiçbir şeyimiz yok her şey kendiliğinden gelişti efendim her şey e, bazı özellikle kişisel çıkarlar çerçevesinde düşünülerek e, gelecek ne olur bu bize nasıl bir kazanç veya kayıp getirir diye düşünmeden kara kucak yapıldı ve bugün geldiğimiz noktada da artık böyle özellikle deniz turizmi açısından çok dar bir bölgeye sıkışmış vaziyette bu turizmi sürdürmeye çalışıyoruz. Dediniz gibi Kilisebükü bize göre bazı yolculuk açısından bir numaradır. İki numara efendim gökova körfezinin diğer koylardır ama iki numara da İngiliz limanı diye tabir ettiğimiz koydur. Oğluk koyudur. Okluk koyudur. ...neden bunlar böyle bir veya iki olarak... ...geziyorum. Birisi Cumhurbaşkanlığı Benim Sarayı... Gibi... ...biri de Kültür Bakanlığı'nın... <gülüyor> evet. olduğu bir... ...şirkete veriliyor. İki, bir ve iki numaralar. Evet. Evet. evet maalesef. Dayanamıyorum, pekinde. karışıyorum sözünüzü ama... ...gerçekten e, doğru, doğru, doğru ...dikan kendi eden, ürperten bir durum varsa... ...ortada söz konusu. Şimdi... ...kilise bükünün özellikle... E, ...öneminin bir e, şeysi daha... ...biz hep burayı dedi ki burası... Ki ...Gökova Körfezinin giriş kapısıdır... Bu kapıyı eğer Gökova Körfezi'ni e, yavaş yavaş tümüyle kaybetmeye başlarız ki bunun emarelerini de yıllar içerisinde hep gördük ve görmeye devam ediyoruz. Şimdi turizm planlamaları yapıldı. efendim e, Çevre Bakanlığı'nın yapmış olduğu o 4 bilimsel temelli e, doğal sit alanlarını yeniden derecelendirdiği planlar yapıldı. Buğla evet. genelinde. Ama bugün o çevre Bakanlığı'nın yapmış olduğu planlardan sadece bir tanesi bakan oluruyla yürürlüğe girdi ki o da Gökova paftası. O planlamalara da baktığımızda artık Gökova'daki koruma kalkanının ne kadar ortadan kalktığını görüyoruz. Hı hı. E, bundan sonraki süreç içerisinde bu tür heveslerin e, önünün da ne kadar e, açıldığını gayet net görüyoruz. Biz e, kilise bükünden sonraki alan olan e, Muğla, Minas, Çökertme imar planlarına da itiraz etmiştik. Çünkü onunla da bu şekilde bir yapılaşmanın önünü açan bir planlama yapıldı. Ee, çok şükür ki mahkeme o planları da iptal etti. Ama mücadele bizim açımızdan bitmiyor. Karşı taraf açısından da bitmiyor. İptal edilen planların yerine hemen yeniler yapılıp tekrar e, aynı süreçler e, bir döngü şeklinde devam ediyor. Şimdi onu da duyuyoruz. Çökertmenin de e, Uğla Milas çökertme planlarının da yeniden yapılmakta olduğunu. Onları da tahmin ediyorum kısa süre sonra gene askılara çıkacaktır. Yani elimizdeki dünya değeri olan efendim cennet, gökhova'mızı e, korumak bize göre devletin göreviyken biz vatandaş olarak devlete karşı korumaya çalışıyoruz. Bunu anlamak çok zor. Gerçekten çok vayım. Ondan sonra diyoruz ki yani bu Ege'nin iki kıyısı var. Bir Türkiye tarafı bir de Yunanistan tarafı. Evet. Ee, orası neden bu kadar güzel? Gittiğimizde e, 40 yıllık restoranlar, dededen kalan, babadan kalan, evet, geçen, evet, çocuklarına evet. geçen işletmeler gidiyoruz. Orada ucuz balık yiyoruz. Balık buluyoruz orada falan. Ha. Halbuki iki denizin iki yakası neden böyle farklılık var var? Ee, binlerce adası var. İstese Yunanistan o krize girmez, iki adasını satsa, böyle turizme ya. turizme tahsis etse, eminim e, Arap yatırıcılar birbirine ardına sıraya girer milyon dolarları e, ülkeye saçar. Yani bu da bir alternatif. Ama bu buna gitmiyorlar yani ülke ekonomik e, işte bir takım tedbirler alarak bu krizi aşmaya çalıştı. E, var olan doğal zenginliğini satarak e, birlerine peşkeş çekerek. Bunu yapmadı bize bizim de acı sonumuz ondan sonra kıyaslıyoruz ve bu kıyaslamanın aslında sorunun cevabı da belli işte burada konuşuyoruz neden olduğunu. Şimdi e, bu e, özel koylarımızın önemini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi biz e, mavi Yolculuk'la başlayan bu tekne gezilerimizde e, bu gezilerde kullandığımız yatlarımızı da bir marka haline getirdik. Artık bu markada Bodrum'da e, dünyada Bodrum Buletleri olarak dünyaca tanınıyor hı hı. Ee, onlarca tersanelerimizde bu yatlarımızı imal ediyorduk evet, şimdi Akdeniz Çanağı'ndaki özel ve ticari yatları ülkemiz e, kıyılarına çekmek için de devletimiz teşvikler veriyor ee, ön açıyor yat limanları yapıyoruz Ama duraklarını Hipodrum elden, yarımadasın... alırsak, duraklarını ha, elden e, alırsak nereye yani, gidecek bunlar şimdi bunları var ha, bununla, bu anlayışı da anlamak mümkün değil Şimdi Bodrum'un çevresinde dört e, tane, beş tane yat limanı var. Bu e, ve dünya çapında güzel yat limanları bunlar. Şimdi buralara gelecek olan yatlara biz ne sunacağız da bunlar buraya gelsinler? Hı -hı. Efendim e, dünyanın sayılı zenginlerinin, ünlülerinin her yaz ziyaret ettikleri e, Bodrum ve civarındaki koylar Hı -hı. elden gittiği takdirde bunları böyle sürdürme mümkün müdür? Bunları neden düşünemiyoruz? Ee, bu konuda e, Sayın Turizm Bakanımıza ben bir çağrıda bulunmak istiyorum evet. Ki bu çağrıyı Defalarca daha önce de Turizm Bakanı olmadan önce Bakanlıklara yaptık Efendim bakın kazan kazan yapalım Demin dediğiniz gibi tesisleşmeye veya ihtiyaç halinde Gerekli olan tersislere hiçbir zaman Karşı olamayız Bu gelişmenin doğal periyodu içerisinde e, Gerekli şeylerdir Ama bu kadar önemli, deniz turizmi açısından, Gökova açısından, bu kadar önemli bir koya, böyle bir tesis yapıp da deniz turizmde bir takım zararlar e, ortaya çıkartacağımıza, hı hı. eğer hakikaten tesis ihtiyacımız varsa, bunu bir başka alana kaydırarak, yani zaten tesisleşmiş ve da deniz turizmi açısından pek kullanılmayan bir alana kaydırarak yapmak mümkün değil midir? Neden illa Adalıyanı'da yapılacak diyedir bu ısrar? Yani bunu anlamak çok zor. Nitekim Belek de böyle ortaya çıkmıştır. Orası çünkü bir bataklık halinde bir yerde Çorak bir arazi ve orada testler yapıldı. Ve kimse de zamanında oradaki bu testleri canhıraş böyle karşı çıkılmadı. Davalar açılmadı. Yani uygundu herkes açısından. Evet. Şimdi Sayın Turizm Bakanı'nın yetki elimde. Artık kendisi de Turizm Bakanı. Bunu değiştirmek, bunu organize etmek... Bunu düzeltmek elinde Sayın Bakanım. Hı hı. Buyursun Sayın Bakanım zaten bu durma sık sık geliyor. Oturalım hep beraber. Sayın Bakanım bakın burada böyle böyle bir takım e, olumsuz sonuçlar doğacak. Gelin bu tesisi e, gene kamunun veya e, milli emnihanı olan şu şeye kaydıralım ki devletimiz de buna zaten cevaz verecektir. Pek çok yerde yapılıyor bunlar. Gelin ne siz zamanında almış olduğunuz bu tahsisden dolayı mağdur olun. Ne deniz turizmi mağdur olsun. Ne denizciler mağdur olsun. Ne doğal alanlarımız yok olsun. Ne gelecek endişemiz olsun. Bunu gelin şöyle yapalım diye bir ortak yer bulsak da oraya yapılsa ne olur? Yani en güzel, en basit, en anlaşılabilir çözüm bu değil midir? Budur ama biz yıllarca anlatıyoruz. Davalar, mahkemeler e, bizim e, anlattığımız yönde veya görüşümüz yönünde kararlar veriyor ama her seferinde bunun arkasından dolaşıp gene aynı şekilde birisi var e, nedendir anlayamıyor ve bu inanın e, bu durumda çok iyi tanıdığımız sayın turizm bakanımız için bizim üzerimizde e, olumsuz e, imajlar doğuyor. Anladım. Peki. Çok önemli bir konuyu konuştuk ee, Sayın Mustafa Demiröz'de, Bodrum Birinci Erdoğan Başkanı'yla. Ee, bu süremiz de bitiyor. Son, sözimizi... son sözümüzü de Ay şöyle söyleyeyim. Madem Gökova'ya var ve yolculuk üzerinde yaptık bu sohbetimizi... Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da Okluk Koyun'da bir yazlık konut inşaatı var. <Gülüyor> ee, o inşaat için e, artık e, yapıldı. Bir şey söyleyemiyoruz. E, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da tatil hakkı vardır. Gelip oraları kullanacaktır. Ama deniz turizmi açısından geçen sezon uygulandığı için bir endişemizi ifade etmek istiyorum. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın yeterli bilgiye sahip olmadığını... Eğer olduğu takdirde bu tür uygulamaların da e, uygulamalar da engelleyeceğini düşünerek söylüyorum. Geçen sezon turizm sezonunda en yoğun olduğu dönemlerde Bayramda. inşaat halinde olan bir yerde Hı. bu koyumuz tamamen deniz turizmine kapatıldı. Hı. Yani bunu gelen misafirlerimize, yabancı turistlerimize, denizcilerimize, teknecilerimize anlatabilmenin imkanı yok neden kapatıldı diye. Hı. Hı. O bakımdan yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan da ricamız şu olacak... Efendim e, özellikle sezon içerisinde bu çok önemli koylarımızın deniz turizmi için kullanabilmesi için önünden bir engel lütfen teşkil etmesin. E, evet belki güvenlik açısından Sayın Cumhurbaşkanımız tatile geldiğinde bir kısım yeri e, kapatılabilir. Ama çok büyük ve çok önemli bir koy olan İngiliz Limanı ki günde onlarca teknenin bağlayıp konakladığı bir yerdir orası da. E, tamamen kapatılmasını lütfen ee, önlerse Cumhurbaşkanımız ondan e, turizm açısından böyle bir ricamız olacak Deniz Turizm için. Peki Sayın Demiröz çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için e, yayınımıza e, katıldığınız için. Rica ederim. Ben ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat bana verdiğiniz Peki. Sağ olun. iyi, iyi yayınlar. Peki. Mustafa Bey, e, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı'ydı. Ne konuştuk hemen bir toparlayacak olursak son 30 saniyemiz kaldı. E, Bodrum'un en önemli koylarından e, Kisebükü'de bir tahsis söz konusu ve buranın imar planları e, yapıldı. Yani orası şu anda inşaata açılmış durumda. Bölgedeki yaşam savunucuları e, yine yargı mücadelesine devam ediyorlar. Önemli bir konu konuştuk. Neden e, bakir yerlerimizi koruyamıyoruz? Neden korumak istemiyoruz ya da başka bir soruyla bunun cevabını bugün aramaya çalıştık. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye dek ee, hoşça kalın. Ekonomi ekoloji.